Biz böyle bir yiğidi anlamaya çalışacağız Gelin öylesi anlayalım Anlayalım ki hayatlarımız onlarla anlamlansın inşallah Cabir ibn Abdullah Medineli Ensar'ın yiğitlerinden Seleme oğullarından o Seleme oğullarının mahallesinde oturur Gidenler çok iyi bilir Kıblete'nin mescidine yakındır Mescid-i Nebevi'den biraz uzak olduğu için bir gün aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelecek Ya Resulallah diyecek Evim uzak Beş vakit namaza gidip gelmekte zorlanıyorum Bir yakın ev tutsam da Mescid-i Nebevi'ye gelip gitmem biraz daha rahat olsa olmaz mı? Olur diyecek Efendimiz Ama sevabını azaltmak istiyorsan gel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 25 kez Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cabir için İstiğfarda bulunmuş Ne demek bu biliyor musunuz 25 kez Cennetle müjdelenmek demek İstiğfarı yapan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir Artık siz buradan anlayın O gazveden sonra da Cabir hep olması gereken yerindedir Tebuk'ta Beda Haccında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 o günden sonra da olmayacağım. Allah yolunda güzel bir hayrın vesilesi olacak o gün Cabir bin Abdullah. Hz. Ömer döneminde böyle, Hz. Osman döneminde böyle, Hz. Ali'nin döneminde hep Hz. Ali'nin yanında, Cemel'de, Sıffın'da, Nehveran'da, Hz. Ali neredeyse Cabir bin Abdullah da orada. Hz. Ali şehit olacak, o Medine'ye gelecek